Animal Safe Türkiye ekibi tarafından Change.org Taksim Didim Vegan adresinde başlatılan ve Didim Belediyesi'ne uluslararası bitki bazlı anlaşmayı yani Plant Based treaty imzalamaya davet eden kampanyalardan güzel bir haber var. Didim Belediyesi Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da bitki bazlı anlaşmayı destekleyen ilk yerel yönetim oldu ve kampanya bu şekilde başarıya ulaştı. Acilen önüne geçilmesi gereken iklim krizine karşı somut çözüm önerileri getiren bitki bazlı anlaşmanın amaçları önemli ekosistemlerin hayvancılık nedeniyle bozulmasına sona erdirmek, biyolojik çeşitliliği ve ekosistemlere verilen zararı tersine çevirmek için daha sağlıklı, sürdürülebilir bitki bazlı diyetlere geçişi teşvik etmek olarak açıklanıyor. Bilim insanlarının bireyleri, grupları, işletmeleri ve şehirleri bu çağrıyı desteklemeye ve ulusal hükümetleri uluslararası bir bitki bazlı anlaşmayı müzakere etmeye çağırıyor. Üç ana talebi var. 1- Vazgeçin. Hayvancılık amacıyla arazi kullanım değişikliği, ekosistem bozulması veya ormansızlaşmaya son verin. 2- Yönlendirin. Hayvan bazlı tarım sistemlerinden bitki bazlı gıda sistemlerine aktif geçişi sağlayın. 3. Eski haline getirin. Önemli ekosistemleri yeniden hayata geçiren ve dünyayı tekrar ağaçlandırın. Didim Belediyesi de bu anlaşmayı imzalayarak çevre ve hayvan dostu sürdürülebilir uygulamaları benimsediğini, herkes için adil bir dünya kurmak adına sürdürülebilir mücadelenin destekçisi olduğunu gösterdi. Başarıya ulaşmış kampanyaya change.org/taksim-didim-vegan adresinde ulaşabilir gelişmeleri takip edebilirsiniz. Change.org taksim dumansız para sahası adresinde kampanya başlatan ve bankaların başta kömür olmak üzere fosil yakıtla enerji üreten şirketlere finansman sağlamaması için dumansız para sahası ilan etmesini talep eden iklim için 350 derneği Türkiye'deki barınakların iklim değişikliğine yaklaşımını mercek altına aldı. Türkiye'deki bankaların iklim değişikliğine yaklaşımı adlı bir rapor yayınladı ve bankalara başta kömür olmak üzere fosil yakıtlı yatırımlara finansman sağlamaları için çağrıda bulundu. Rapor Türkiye'nin en büyük 17 bankasını fosil yakıt varlıkları yatırımları, temiz enerji yatırımları, net sıfır için hedef tarihi, karbon ayak izi ve karbon nötr için hedef tarih, ESG yani çevresel, sosyal ve yönetişimsel uygulamalar ve benzer derecelendirmek gibi beş başlık altında değerlendirdi bu bankaları, 17 bankayı. Rapor, Türkiye'de 8 bankanın kömürü finanse etmeyeceğini açıkladığını, geri kalanlarınıza henüz böyle bir beyanı bulunmadığını gösteriyor. Bankaların yaklaşık olarak yarısı karbon nötr veya net sıfır hedefi belirlemişken, geri kalanların bir tarih belirleyip belirlemediğine dair de bir bilgi yok. Hedef belirlemiş bankaların ise hedeflerini destekleyici kısa vadeli planlarının bilgisi yok. İklim için 350 Derneği'nin başlattığı bu kampanya ise banka müşterilerinin bireysel mevduat hesaplarının toplam finansman gücünün farkına varmasını ve bankalarından kömürden çıkış için adım atmalarını yönelik talepte bulunmalarını sağlıyor. Kampanyayı siz de Change.org Taksim Dumansız Para Sahası adresinde bulabilirsiniz. Umut Akyol Change.org Taksim kitaplar çöpe atılmasın adresinde bir imza kampanyası başlatmış. Diyor ki her eğitim ve öğretim yılı başında 150 milyondan fazla ders kitabı dağıtılıyor ve bu yıl sonunda da bu kitaplar çöpe atılıyor. Bu konuya bir çözüm önerisi de sunulmuş. Diyor ki Almanya, Hollanda, Japonya ve daha birçok ülke tarafından uygulanan bir çözüm var. Okul kitapları yine ücretsiz. Fakat yıl sonunda öğrenci kitabı okula geri veriyor. Kitap sıraya ya da sınıfa ait oluyor. Kitapların ön kapağının içinde de bir çizelgede satır satır kitabı kullanılan diğer öğrencinin adları var. Bu kolay ve etkili bir yol. Bu kampanyaya destek vererek yüz binlerce ağacın boş yere kesilmesini durdurup savurganlığı engelleyebileceğimizi söyleyen Umut Akyol'un yürüttüğü kampanya şimdiye dek 60 binden fazla kişi tarafından imzalanmış kampanya Change.org Taksim. Kitaplar çöpe atılmasın adresinde çözümüyle birlikte. Kaz Dağları'nın eteklerinde Arıklı Köyü yakınlarında başlatılan Toryum uranyum sondajlarına karşı da bir kampanya var. Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği başlatmış bu kampanyayı. Bugüne dek 12.000'in üzerinde kişi imzalamış durumda. Change.org Taksim Uranium İstemiyoruz adresindeki kampanyada Kaz Dağları'nın köylerinin, ormanın, tarım alanlarının ve sit alanlarının Torium-Uranyum madeni için tehlikeye gireceği ifade ediliyor. Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıklar Koruma Derneği, Uranyum madeninin arandığı ve işletildiği yerlerde çok ciddi radyoaktivitenin arttığını, havanın, suyun, toprağın uranyum nedeniyle kirletildiğini bilimsel bir gerçek olarak sunmuş. Diyor ki, uranyum demek, hastalık demek, ölüm demek. Bu nedenle ilgili tüm kurumları acilen göreve çağırıyoruz. Arkeolojik sit alanı olan Arıklı köyündeki Toryum Uranyum arama sondajı acilen sonlandırılsın demişler. change.org/taksim uranyum istemiyoruz adresinde. Ben Uygarız ismi ve change.org özel haber programını derleyen Nilorman Balpınar, Ebru Tepeli ve Büşra Yer sizlere sağlıklı bir çevrede, sağlıklı günler diliyoruz.